Günde beş vakit diyar İslam'da bu Ezan-ı okunur. Yine beş vakit Kur'an-ı Kerim bu şekilde camilerde terörlüm edilir. Müziksiz gel demek mi güzel, müzikle çağırmak mı güzel? Ezan Allah'ın davetini müminlere ile davet ediyor. Gel diye bağırsa hiçbir tesiri olmayabilir. Müzikiyle olunca insanlar üzerine büyük tesiri oluyor. Ve bahusus sabah namazında güneşin doğmadan bir saat evvel, Sabah ezanı okunur ki halk uykuda çirkin bir seda ile bağlısı halk korkar. Halbuki onu okşayarak, onların gönüllerini hoş ederek, onları müzikiyle ne yapar? Kaldırır ve Allah yolculuğuna çağırır. Müziki bir şaraba benzer. Girdiği kabın şeklini alır. Onun için ilahi müzikler ruha hitap eder, şehbani müzikler nefse hitap eder. ...nasıl ki şarabı dökülen kabın o kap şarabı kendi şeyine çeviriyorsa şekline musiki de insanlar üzerinde bu tesiri yapar. Yani henüz pişmemişler, şehvani olarak anlarlar. Pişenler, yetişenler onlar da ruhani olarak kabul ederler. Ve aynı zamanda bizim Osmanlı diyarında vaktiyle Osmanlı zamanında 17. asırda, 16. asırda akıl hastalarını musikili tedavi etmişlerdir. Ve bu Amerikan devletine bunu ben tavsiye ediyorum yani. Akıl hastaları şivaya etmiştir. Vahşi hayvan olan yılanı bile muskülle yönetiyorlar. Hindistan'da insanlara tesis elbette imkân edilmez.